Mesela Ebu Suud Efendi, mesela bir gibi Yunus'u tekfir eder. Ebu Suud Efendi, yani sünni olduğu için Yunus'u tekfir etmiyor. Ebu Suud Efendi, kelamcı olduğu için Yunus'u tekfir ediyor. Ama bir gibi öyle tekfir etmiyor. Bak bir gibi Türkiye'de yetişen, belki kitapta sünneti en yakın ilim ehlinden birisidir. Ya tutunamamıştır hiçbir yerde de. Geliyor şimdi Bayramiye Tarikatı'na, Karamanlı Bayram Bayramiye Tarikatı'na insaf ediyor. Şeyh'e her söylediği sözde delil soruyor. Şeyh de diyor ki oğlum sen bunu yapamazsın, sen git buradan gele medresiye dön diyor. Medresiye dönüyor ve bu sefer Tarikat-ı Muhammediye'sin kitabını yazıyor, delilleriyle. Yani. Delilleri topluyor ama araştırma imkanı yok, onu anlamışlar. <crianças> evet. Ama mesela bu Kadir Ziyareti var, Canet İsa'nın İsa'nın çok İsa'nın yani, İsa'nın o adamın bile önüne birisi düşüp, bilgiyi artırmamış. çekme gelin. ilk zamanlarında birisi onu yönlendirseydi, müthiş bir kitap sünnetti, ehli ve alimi de olabilirdi Esayi Çekmegil. Bunu yapabilirdi. Ve bu hareket Malatya'da başladı. Yani Türkiye'nin her tarafından daha bu hareket başladı. <gülüyor> <gülüyor> Ama kontrol edemediler. Mesela Hüseyin İzmir <gülüyor> gibi. <gülüyor> bu Yalman'ı öldürdü. Evet, kimse evet, bunu kontrol edemedi. O zaman bu daha çok müşteri evet. geçiniyordu. Evet. Şimdi de mahvetti kendini. Evet. Bugün sitnede eğer, şu an düşünün hakikaten Hüseyin ne? mazlum olsa şimdi şer'i ölçülerle güldüksüz hareket ediyoruz hakikaten bu adam mazlum olsun vallahi ellerini kaldırsın, onlara beddua etsin Allah'ını mahsettir alın onları mahsettir yani Allah kafiyetle bırakmaz onu böyle tamam yani zundun, kafirin şerinden. Emin olamazsın, Allah sığınmasın müddetçe. Ama hakikaten mazlumsan, vallahi elleri kaldırsın, bekle etsin, Allah'ım bu kahreden. Müslüman'da da böyle bir samimiyet çıktı. 2003'te beni içeri aldıklarında burada, bu iddiaçılardan birkaç kişi vardı. Onlar bir parla başında bir travestilerin kaldığı yeri bombalamışlardı. Dört kişi ölmüştü, hatırlıyor musun? Yok. Canım. Mahkum olmuştu, sekiz sene giydiler ve rahşanın ile çıktıydı bunlar. Hmm. ama sonra bu askere gidiyor annesi babası İstanbul, Antalya'da olduğu için gelip buraya yerleşiyor bizden evvelde onları yakalamış da bir turist görmüştü bir bombalamadan Antalya'da bunun tabii şüpheli olarak bu var bunu almışlar içeriye şimdi iddiacı var o var ondan sonra öbürküler ne bir Tahrir var birkaç kişi hmm. bize bir siyasi hmm. koğuş ko ko açtılar orada bakakacı var Ana! o sigara artık var ya geliyor koğuşta Namaz bir iki kişi var namaz Filist'i beni tanıyormuş O şey var Geçen berkanda namaz kılmayız dedim Ne diyorsan Ben kılarım senin arkanda ödüm Hiç <gülüyor> önemli değil dedim Buna şaştı ben de senin kılmam Hı -hı. Diyordu Hı -hı. sanki <gülüyor> Kılarız dedim Bakıyor muydaki Sen niye öldürdün bu travestileri dedim Allah aşkına Ulan oğlum Allah seni görevlendirdi mi? Sen daha doğru dürüst, namaz bile ya, sabah namazına kalktın biliyor musun? Hmm. Ondan sonra bunu tutu, tutuyorsun, sen Allah için yaptın. Valla bu emniyet niye dedim, niye? Ulan seninle benim aramı nasıl ayırt İkimiz ikimiz de Müslüman istiyoruz dedim. Seni beni ayırt etmez, ben de sen, bana da seni gibi muamele gelir burada Hatta ilk buraya götürdüklerinde, daha önce içeri girdiğimizde, bize niye buraya geldiğiniz dediklerinde, biz Müslümanız ondan diyorduk. Hmm. Hava atması, biz yağırmıyız diyor şimdiden. Hmm. Bu götürdüklerinde, ya hocam senin niye aldılar, aldılar bir şey diyordun? Vallahi de İslam'ı anlattığın için aldılar. Biz anlatıyor muyuz? Yemez Tabii. <gülüyor> Ama <gülüyor> Müslüman olduğum için zaten bir Müslüman değil miyiz diyor adam? <gülüyor> ya ya, bu, bu insanlar ne yaptığı böyle. <gülüyor> <de> geçip gidiyor. <gülüyor> Lan ben sana bak Kur'an Kur'an da bilmiyor. Gel ben sana Kur'an öğretim. Tam girdiğimize başladık, çıkarken ilk sayfasını okuda bıraktım yani o iddiacıya. Konuştuk tabi, duygusal böyle lütmeye çalıştım. Hiç dua edenin var mı arkamdan burada? Ona? Turtucusu valla anamdan başkası olmuyor. Anan namaz var. kılıyor mu? Benim, Yok benim, kılmıyor diyor. Bak, benim, bak benim. Şu an ben nasıl huzurluyum da biliyor musun dedim? En azından yüzlerce insan benim arkamdan dua ediyor. Güzel bir insan. Ya bunun huzuru bile getirirler. Şey bir bazda var mı? Kış ettirirler. Hadi yani. ya. Bu kalın var ya. Ana gün ben davamdan şurada Mesela... seninle beraber oturduğumu Peki. bilsinler diye ha. önemli bir deneylerler var. Doğru. Ondan sonra takakala bir çocuk vardı diye bakalım. Çocuk cezasını çekmiş, amele karşı buluyorsa bu da tutmuşlar şimdi. O şey olan, hüzüb tahril olan bir sigara içiyor. Bir arkadaş sigara içmeseniz dedim ne olur falan. Hoca karışmış şimdi. Orada zaten kafalar hepsi üstünün. Ancak bir şey diğer Diyarbakırlı çocukla bir kapıştılar. Diyarbakırlı çocuğa bu küfür etti. Küfür edince sandalye, kapsı birbirine gireceklerini de ayırdık. Açıktık. Hepsi özbüt tahrilis bir çocuğa destek çıkıyor. Müdür hocaya gittim. Vardım. Hocam bunun hangisi haksız dedi. Vallahi o buna küfret dedim. Bu çocuğun hiçbir kabarttık. Tamam bu çocuk farkak alamaydı. O buna küfret dedim. O küfretmeseydikten bu çocuk katette bir şey demeyecekti dedim. Hem dedim onları bu gece koğuşta bırakmayın. Bir hadise olursa sorunluğu hiç Bana sorsunlar nasıl oldu? Sınavcınca şahitlik yaparım dedi. Bunu yaparım dedi. Ona şüphem yok dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ona sana o... Bu tarif çocuğu aldılar, şey aldılar, nezaret aldılar. O bakakalık aldı. Şimdi ben dedim ki, varan değil. Yani gelin birli post alalım dedi. Sigara izin birini. Ondan diğer bakımlı dedi ki, buradaydı, vallahi kimse sigara içmeyecek, hoca rahatsız oluyor dedi. Boz dedi. Ya varan iki olur. <gülüyor> <gülüyor> ya dedi, tuvalete gidip tencereye dönükmeyecek, ya da buraya gelip gidecek dışarıdaydı. Elhamdülillah biriyle hep birlikte gidiciyendi. Ondan sonra rahat ettin, neyse korkunç rahat ettin, şükür Allah'a. Hadiğin bir yere de şimdi bir çay alışırsın. Yani öğle mi? Her yana var öyle gitti hocam. Iç çeneye dokunmuyormuş. Hayır, <gülüyor> i̇ç çeneye dokunmuyor. dokunmuyormuş. Allah'ın olsun baktım ya. Ha, Hala bir tane dedi. İçine bile o çıkan zuman o, ben size şimdi şey evet, rahatsız olmuyor. Pasif içeceği daha çok zarar veriyor. Evet bu, yani. onu diyorum ben. <gülüyor> hani anlatım bunu duada anlattım. En yani Hüseyin'in mesajı mazlumsa mazlumsak vallahi elleri kaldırıp et duası için Allah'ınları kaldırıp. da izin buluyorlar ki 80 yaşındaki azgın ediyor <gülüyor> <gülüyor> ...ama... ...ya toplumda bir yakışan var biliyor musun? Adam şimdi... ...yetmiş sekiz yaşında, yirmi yedi yaşında... ...kadın almış... Yani ...bu ortam kaldırmıyor... <gülüyor> Hocam yirmi yedi yaşındaki kadın neden... ...seksen yaşındaki ne varmıyor? Vardır bir çıkara... Ama, ne kadar doğru tabi bu gazetelen onun bunu dediğine inanılmaz. Ama bunda da bir ışık var gibi. Nasıl yani hocam? Bir başlık Nasıl, var, yani. var yani. Çünkü, ya bu yaştan sonra yaptıkların hepsini sıfırlamak olur mu? Bütün emir boyu yaptığını sıfırladı. Onun dilinden hoşlanmasan bile bazılarına bu adam gerekir diyordum. Önce amcamaydım ya beni bununla bir tanıştırsana dedim. Bazı şeyler demek ki müslüman birisi atıp ağzına yakışan kelimeleri seçmesini bilmeli. Hı -hı. Hele bu yaşta. Adam mahvetti. Bütün davasını mahvetti. Evet. Ama iyi de cevap veriyordu <gülüyor> o münazoralarda. İyi de hallediyordu. işi çeviriyordu. Genelde yani galip çıkıyordu. Ya bastırıyordu. Gerekiyordu öyle bana. Reha Muhtar gibi birisine falan <gülüyor> Bir zaman bir şey Büyücü bir karı çıkardılar Çinci. Reha Muhtar çıkardılar <gülüyor> bir, bir, o, geceli, o, geceli. bir şey değil <gülüyor> Anakalı Sözünü kesilmeden Herkese tutula birecek <gülüyor> şekilde <dedi>. Bir maharet <gülüyor> sergiledi Anlattı anlattı anlattı Bunları yapmak nedir dedi Şarlatanlıktı dedi Reha Muhtar. İşte Türkiye'nin en büyük şarlatanı da Sıksın dedi Yanımda ala. Ulan dedim yanımda o sevdiklerimi almadan etler. <gülüyor> Şarlatanlısın. Ama şarlatanlıkların hiç anlattı bak onun yaptıklarını. O demedi ama evet. Bunlar ne biri şarlatanlık dedi işte Türkiye'nin en büyük şarlatanı da sen. Bazen <gülüyor> evet. evet. böyleleri gerekiyor bulursun. biliyor musun? Allah birisiyle vurması gerekiyor. Ha efendim? Bunu alacak mısın? Tuh. hocam şu mü? Çünkü... Koyun çocuklar. Dikkat et beni gözet su bitiyor çocuklar. Hoşap getirirseniz kafanıza dökerim onu bak. Diğerler Altını ben, ben, ben, ben. Ula baştan başlıyorsunuz çayda sonuna kadar yine çay içiyorsunuz? De kalarlık, Yo, size bir bitişi de şey alacağım demir alacağım size çay ayrı yapacağım. Ya, Ha? Başla başla. De kalmaz o zaman. Evet. başla sen. de mi <gülüyor> Hepiniz aynı yapma ya. Herkes aynı. Onlar içtiler zaten ortadaki çayı. Bak lan ne bardaklara kocaman kocaman. Ne kadar bir tanesi gitti Son bardak kalmadı. için. Ondan ikisi. Evet, hep birlikte yani. başladık. <gülüyor> yani. Öyle mi beraber. Tamam. Teşekkür ederim. Bugün siz geç kaldınız Ben zaten kahvaltıdan sonra çay içiyorum. Seni Değil? Efendim, kusura bakmayın. Hiç bukulun dönel, vajam açtı ne oldu? Hangisinden? Kusura. Afet olsun dese. Bu lan Avrupalı olur nasıl belli? Poziyo Vallarta. Peki. Kit Almanya'daki Türklere otur yalnız başına bir şey yer biliyor muyum yanında birisi de olsa. Kaybolsun ya. Yok yok, merak etme. Dilim çocuk, dilim çocuklarımızı kastedilim ben. Şimdi senin diyor helvanı bitirdiğince sana bir tane alayım diyor. Ötü. Ötü. Ötü. gibi. Ötü. Hasan Hüseyin kimse görmedi. Almanya'dan bir arkadaş var. Çorumlu. Bu hakim. Stajımı da Türkiye'de yaptı Ankara'da. <gülüyor> Alman olarak yaptı. Ötü. Ötü. O burada kaldı geçen bir hafta. Hocam diyor bu sefer ben misafir edeceğim. Geçen hafta kaldık İstanbul'dan. Tamam mı sen diyor musun? rahat <gülüyor> rahat ettirdim daha önce bir kaldım tamam <gülüyor> diye. İki gün kaldım Ankara'da çocuklar yerden. <gülüyor> Hocam dedi söz verdim bizim misafir edeceğimiz <gülüyor> çocuklar. Ben kimseye söz vermedim kim kaparsa ona giderim. Dedi. Kaptağını giderdi. Bana <gülüyor> sen söyleyah. <üteyinde>, Abi <gülüyor> şey <biz> <gülüyor> bak ay yav. Ona sonra hocam dedi peşimde çok gayretle, dedi bir geldiniz çağırlamadım. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam bir taşan söyleme konuşuruz. <gülüyor> ama, <gülüyor> ben ben aptal bir ya. şey. Hatamı Hat varıyorlar şimdi. Hele bu tamamdır hoca da bir şey diye götürebilirsin diyor. Geldi tamam hocam hatamı kendin aldın. Hatamı kendin zaman inşallah git çanta eve getirdin şimdi ben Eve gidiyor, çantayı toplarken ama Türkiye'de büyümek, bu orada doğup büyümek. Hanımcı Hasan'ın oldu. Hocayı bir baskı tutacak diyor doktor abi. Ben sen bana yapmıyorsun diye. Ya müsaade çıkar mı diyor. E adamlar böyle dedi hoca o, bana Hasan'a sorun demiş. Ben de bıraksın. Valla hoca tabii ne diyecek? Bana temizdin gitmen mi diyecek? Yani hep <gülüyor> de <"Dur." "Dur>, <gülüyor> manyaklığını diyor. Vallahi <"Sana> <gülüyor> <"Göder, gülüyor> eşik <Gödür,"> diyor şimdi. <gülüyor> Geldi şimdi bana bir yav program değişti. ne oldu lan Allah hanım böyle böyle dedi e neydi? Sen burada Allah Allah. sen Bunları anlamak zorunda dedi hanım. İnşallah böyle. Allah doğru demek. E sen öyle dedim, ben Hasan Bey'le zorla mı kazandıracaksın? diyecektim sen Allah. Ne bu da büyütmüş çok var. O da değişiyor. Burada bile fark ediyorlar yani. Şöyle şeyler. En son zamanlar tabii. Veya tabii bir doğuyla batı tarafına. Bu son ortamda hala evet. iyi değil. Evet. Ya yani bu tahmini biliyor ya? söylü lan. Gel söyle. Ne? Gerçekten batayım mı? Hı? Hı. Hı. Hocam, hani bir ayet var insan ne ne, de, ne yediğine bir baksayabiliyor ya. Şimdi yıllar önce eee Resulullah'ın evet. Resul kabak sevdiğimi işitmiştim. Hı -hı. İşte çekme ilma alıyorum böyle şey ya. yani. Işte demek ki pazarda adam kabak satamamış. Hem de öğrenmişti. Hem de onu e, kötüleyenler çıkıyormuş üstünde işte. kabakta yiyemiyor. Yani Allah Resul Allah Resul değil ki Allah'tan en çok korkan ve sakınlanıyorum. Benim sevdiğim bir şeyi neye göre yani kötülemeye kalkıyorsunuz diyorsunuz. Ve şu an kabak hakkındaki konusunda gidin bir Çin tıpkına bakın. Hı hı. Barsak spazmı, barsak tembelliği, hı. adımsızlık olmaya tek şey kabak çorbasıdır, kabak yemeği. Sonrası sahabeler gibi, sahabeler bile <gülüyor> özel zevkini <gülüyor> Resul özel zevkini ayarlıyorlar. Hı. Ben de kabak severim diyor. Hocam ben şey merak ediyorum, ben de muhadisini nasıl işleyebilirim, hı hı. inceleyebilirim. Şimdi, Sosu hazırlanıyor, işte böyle kabak, işte patlıcan vesaire falan. İnsan onun ne bir baksaya diyor. Bakıyoruz, yarab her şeyi ne kadar güzel yaratmışsın. Tamamen Allah'ın senin. <gülüyor> insan. Ama tamam. kabak burada diyor ki. Seviyazat burada Peygamber kokusla alabilirsin diye, tamam mı? Yani o kabak yemeğine baktın zaman, o hadis aklıma geliyor. Yani o hadis aklıma getiren tek şey <gülüyor> kabak. Hadis akla gelince ne geliyor? Peygamber geliyor, sadeler geliyor. Biraz şöyle evet, tamam. e, deyimleri. Çünkü sorun var diye Allah görür gibi deyim sorunu var çocuklar. Hı -hı. Deyim sorunu var. Bazı deyimleri Türkçe'ye aktarırken çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bizim yani bizim dilimiz çok kancık bir dil. Hı teşekkür ederim. Hoş <gülüyor> <gülüyor> bekle. Şimdi bunu görüyorsun. Mesela bu arada Fahri diyor ki Sahabe biz diyor, Haç'ta Arapas'ta o kadar eşlerimizi özlemiştik ki diyor, menülerimiz zekerlerimizden akılıyordu diyor. Bu bizde güya bir kabadır. kabadır. Şimdi bizim kabalımız ölçü değil. Arapça'da de insan zekerlerine el dokunsa, abdesti bozulur dersin, bunu Türkçe diyemezsin. Fransızca diyorsun ayıp değil, Arapça diyorsun ayıp değil, ama Türkçe fıruş oluyor. Evet. Şimdi bir dedik olur mu böyle? Dijare konuşuyoruz. Sen dedim deyimle anlamıyorsan tabii bunu. Şimdi de derler bazen diye kanatların ağzını suyakla. O ifade bu anlamda kullanılıyor. Aynı. Ağzını suyakla tipinde. Bazen şeyleri deyim olarak, devam şey kokluyorum falan şeklinde değil de. Mesela şu gibi ben hadis okudumda peygamberle konuşuyor gibi. Bak bu gider hmm. Ama bir şey sana peygamberi hatırlatıyorsa, koku değil de... Mesela Kula Hoca'nın en büyük yamışlarından birisi bu Bergama derslerine dikkat et. 17 yaşına uzaklaşıyor. Ah, yani, evet. O diyor ki şimdi aranızda peygamberi veriyorum. Herkes hurra o camiye ziyarete gitmeye başladılar. Mi? Peygamber geldi buraya diye. Yani, yani Türkçe kıcık. Dil e, yani. Hatta bir zaman Süleymaniye Camii'nde o dersi yaparken e, imam mahfilinden çıkıp bu doğru yürürken şöyle ayağa kalkarlar ya bu kıtmine ayağa kalkılmaya layık değil diyor. Hem yani bunu deyince halk hurrağa ayağa kalkıyor. Hı. Hı. Halbuki bunun ölçüsü mü Cemal. Allah Resulü dahi kendisine kalkılmayı yasakladı. Bu bir saygı değil. Bunu yapmayın dese, insanlar anlayacak. Hı hı. Hocam, Kıtnillerin camiye girme şeyi nasıl? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok, bu biraz cam varlığı yer ama... Onu orada artıyor, bak ne kadar mütevazibir. Böyle bir tevazibir, bak, rüyayı tamam. kırıklayan bir tevazibir. Evet, evet. Bu ane, bu Karsın Ali ile... ...hayatta herhalde de... ...risaleleri Arapça'ya tercüme eden İstanbul'da yakın bu derdi. Vaktte o da arka taraftaydı yazanisi. Ya abi dedim sen şu haşır mı? Haşır bir bana yazdı kızı diyor dedim. Abi bunu nasıl anlatacaksın dedi. Ev sahibi dedi sen Arapça şey biliyorsun dedi. Bunu anlamadın abi boş ver beni biliyor musun? İsali Nur Talib olur mu tamam. Özlü al çay al mı? Yok. Abi, şimdi. şimdi bu ifadeler tasavvufcuların hepsinde var. Muhtim Arabi, Fütuhat bilmek diye bana yazdırtıldı. Yani. yazdırtıldı. Evet. Celalettin dediği alemlerin aklından mi? öyle şey buluyor. Şey Mahmut Hoca bile bana yazdırtıldı diyor ya, yaptığı şu, şey tekşire. Oğul Fırkan. İnsanlar bunu ne yapıyor şimdi? Bu yazdırtıldıysa buna tersin olmak sana mı düşmüş ya? Yani. Ya. Anlattın Hı -hı. mı? Hı -hı. Ya dürüstü de bu ile Ama hadisini tükleyelim, anlayıca adını Başta şey işte dediniz ya hocam, e, bana dedi ki bu saikten ne yapabilirsin, sen bunu ifade edersen. Anlıyorsun. Ne anlam, ne anlama geliyor mesela saygı, Şimdi bak, o, ilhamı onlar zann ediyor ki vahiy kimde yagirdildiğin. Hatta tasolta, hadde kalbi anrabbiye, kalbin rabbinden tahtiyet edildi. Evet. Halbuki ilham, o an insanın istidadına açılmaktır bir şey yani gelmektedir. Şey Ama hı. bu hata da olur. Mesela İlham'ın en çok gündeme geldiği yer şiirdir. Evet. Mehmet Akit'ten daha güzel bir şair var mı? Güzel. Ama Mehmet Akit'ten kadar kadar inkar Kimse bunu okurken farkına varır. Hı hı. Akideyi bilmeyken nasıl farkına varacak. Yani. Hı hı. Ve Cemalettin Afgani'den en çok tesirlen veren mer birisidir. Afgan, e, Mehmet Akit'in. O zaman Said Nursi'nin oradaki ifadesi, yani bu anlamda mı bir ilgilenir hocam? Çünkü... Bence Said Nursi edip birisi hmm. Toplumun, ondan ne anlayacağını da biliyordu. Hmm. Bu toplumda tasavvuf eğilimi olduğu için pek yapma ihtiyacı duymadım. O zaman burada bir var. Yok, kasek diyemeyiz. Cehalet derken. Mesela Said Nursi tarihçeye hayatında diyor, ben bazen diyor, cevizimi kaybederdim çocukken. Evet. TV izni bul, sana bir Fatih Abdülkadir Geyvan'ı <gülüyor> Evet. edeyim. Tastihahatmına. Evet. Onu bunu nasıl yaptığını düşünmek. Mesela Kastamun'un layıkası sütliği, tasdiki, gaydiye. Böyle çok şirk kısır sözlerle doldurur. Yani çok şey, şey, değil şey. Değil mi biliyor Kıyamet tarihi de var. Buraya kadar yeter diyor, daha ötesine diyor, izin verilmedi diyor. İşte. Ama bu ifadeler yer Ama o adamı da güzel, ben birisi çıksa diye, Türkiye'de Doğru düz. Adam kaç kaçtıklar Türkiye'den. Bu adam gitmedi. Bu adam o da rahatlıkla, rahatlıkla gidebilirdi. Bu adam da Türkiye'den. Boşluk var. Evet. Hocam. Şey, bir şey, mücadele edelim. Bence o ortamı bilmediğiniz için rahatlıkla itham edebiliyorsunuz Sayın Üstü. Bu sefer bana daha senin senin başında ondan ne diyorlar? Ya ben içindeki sorunları rahatlıkla tenki ediyorum. O an Türkiye korkunç bir ortamda Herkesi terk etmişti ya. Ya öldürdüler, ya hatısa satıp orada işini bitirdiler. Bir Kublaj olayında böyle üç kişi gitti Bu köyden de gariban birisi, ta Aydın'da adamı müezzinlik yapıyormuş. Onu da götürüp hastalar. Udurayım mı hocam? Heh. Tabii, çalışalım. Ee, Türkiye'de. Şey... Efendim söyle söyle. Es-Sahid ile aralarında bir düşünmek yahut onun gibi bir şey mi vardı orada? Şeh-Sahid şer'i ilimlerde daha alim birisi. Ama Şeh-Sahid'in kafası çalışmıyordu. İstifat etmiş. Said-Sahid kadar sosyal birisi değildi. İleri gören bir yapısı yoktu. <gülüyor> Said-Sahid Nur'su nasihat etti ona. <gülüyor> Bunu yapma, bu kötü olur dedi. Ve şeh de ihbar eden damadı. Diğer bakarak. Onun başını belaya sokan dersimler ediler, soyguncular başladılar. Said şey, Şeyh Said bu ülküyü yakalayamadı ve Said Mursi bunu yakalamıştı. Eğer Şeyh Said gibi birisi de Said Mursi'yi dinleyip aynı şeyde gitseydi ve Türkiye'de hizmet iki üç Mursi olurdu tanıdında. Mesela Avrupa'da Şeyh Said olayında hiç adımlaşmadı. Çünkü bu şeriat adı altında bunu yaptı Şeyh Said. Doğrusu bu ama ölçüler yanlıştı. İkbar eden de damadı oldu. Ve Said Nursi her ne kadar eziyet gerçekmiş olsa, işkendileri görmüş olsa hayatı sürgünde de geçti, evet. orada bile hizmet yaptı Bu hareket tamamıyla yanlış mıydı hocam? Şeyh Said Evet. evet. O ortamda yanmıştı. O ortamda. Ondan sonra bu sefer doğuya Kesin. devlet daha baskı uygulamaya başladı. Mesela buralardaki jandarmalık yapmış insanlara bakın orada o zamanda. Hepsi yani korkunç bir pisliğini anlatırdı, biliyor musun? İmam'ı nasıl dövdüklerini, orada aile nasıl dövdüklerini, karı yakıda nasıl eziyet ettiklerini anlatır jandarmalar burada. De. Buna devlet askeri göz Sırf halkı sindirmek için. Hepsinde böyle hikaye vardır, bak buradan jandarmalık yaptıklarına. O zaman bir askerle konuşuyoruz subay. Doğu'da vatanın bir parçası dedi. Ya dedim, ondan mı sürgün bölgesi mahrumiyet orası? Niye? sen İzmir'e sürgüne yollamıyorlar benim, ta Doğu'ya diyor o başka, ya işimize gelmemize başka olur. Vatan parçası ise her yere aynı olmalıydı. Yani. Halkınız sevmiyor mu sistem hocam ya? Ama, şimdi dindar kesim de halkı uyutmuş. Bu sistemin de işine yaramış. Çünkü okumuş, tahsili bir toplumu idare edemez onlar. Tamam. Halkın bilgilenmesi ne demek? İdareci veya hoca bilinenleri hı. ileri içeceksin. Hı hı. Şimdi hocaların en büyük rahatsızlığına bakıyor üç ayda bir genç kitap sünnetle amel ediyor, hadis okuyor. Onlardan daha çok şey biliyor. Bunu rahatsız eder. Hı hı hı. Hı. Çünkü Cemaat ne kadar badem dediğim gençlere siz çöpçü kalırsanız ben de çöpçüm başta Başka bir şey olmaz yani. Ama herkes okursa birbirini itiyor. Öyle mesele var eskiden bir bakın da on sene önce bana sorulmuş. On sene sonra o tekrar sorulduğunda onun hakkında net bilgi ne kadar kalmıştır dersiniz tekrarlanmayınca. Ama ne kadar fazlaca soruluyorsa o devamı tazeliğini koruyor ya, eksik olan bilgi etkileniyor ona. Hı -hı. Ve bu sefer bu ortamın boşluğunda en ugalak gençler de bizim gençlerimiz. Kabul et En ugalak. O da dengeyi tutturamıyor var Bir bakıyor üç ayda bir şeyleri öğreneci olan ben böyle bir şeyler olmuşumdur. Molla Osman nereden? Tabi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocam, devlet destekliyor mu bu menzil, savaşçı, çevlet sanki? Ya şimdi, çevlet, Osman de... Osmanlı bunu iyi kestiriyor. Bu halk cahil kalırsa idare edelim. Hmm. Yani bilgili, kültürlü bir halkı idare etme, zor olur. Senin de ona göre bilgili olman gerekiyor. Ee, İngiliz atası var ya, Hı. aç insan inançlarından yer. Tabii, tabii. Aç bırakacaksın toplumu, daha sonra ne yapacaklar? Evet. Evdeki hanımı, kızlarını çok sorun olmaz hocam. Allah'a. Hocam, Eylül döneminde gitme bilgileri falan yok. Yok da. Ecel Hakkı'dın Mustafa'nın. Bu madde için bir soru var. Siz maddeyi sevmiyorsunuz. Bu Madde inkârını sevmediğinizden değil. Eğer maddenin olursa biz nasıl harcayacağımızı iyi bilememiz. Sen i̇şte şey sevmediğin Madde bize gelirken dinimizden, inanımızdan, bir şey almadan gelirse olur. hocam. Ankara'da bir arkadaşım var. Bana şeyi söyler diyor ki, zamanın diyor el yazdırmasının fotokopisi bana geldi diyor. İnanmıyoruz artık. Karıştırdın mı diyor? Şu ibareyi ben göremedim. Sonradan sonra sonra eklemişsiniz. Göşey. Kreşindikiler. Nasıl? Şimdikiler. Evet evet. evet. Ben Osmanlıcıyım. Ben yazdım. Yazıcılardakilerde şey mi hocam? Onda da hep Osmanlıca. Yok. yok. Yazıcılar o, o, orijinalden. Tamam. İnaldan kopar. Şu oralarda mı hocam? 25'inci mı? 24 mü? ne? Yok. Kitapların içerisinde kıyamet hakkındaki olanlar mı? Yok Atatürk hakkında lan. Yok. Oh, şoralarda değil, sözlerde. On, sözlerde miydi? 14. yüzyıl. 14. yüzyıl. Arkadaşlar, yok. Evet. 13'ten 18'e kadar. Hocada şimdi diktiysak. Bir zaman benim tamam, tamam, risaleyi tanımamak sebebi evet. bir abi var Kuraltı. Tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. O Fetullah Hoca'nın ortak tabii ki okullarından sorumlu olan Sadi Başar diye bazen de deriz. O zaman kardeşinde. İkimiz bir girdik. Sadi Başar. Sadi Başar. Sen de tanışın Sadi Başar. İkimiz bir girdik Eskişehir'de içeri tıkınatında. Onlar konuşuyoruz. Ben tabii kitap, sünnet falan öğrenmeye başlayınca bir soru geçti. Adi namazı tek küfürdür dedim. Öyle deme kardeş dedi. Üstad öyle bir şey dememiş Böyle bir şey olmaz dedi. Hiçbir da dememiş Kapattım şimdi ben seni yakalamazını bilirim Çünkü ben de akseteyim. <gülüyor> bir gün geçmedi. Aciz eyvim. Ne vardı? Kaskete ne dersin dedim satru ile de kat kat dinini kıvıralım. Tahallattan korkmazı dedim. Allah huzuruna namazı terk edeni kafir diyor. Bunu diyemiyor. Ula bir çaputuk adamına geçirin kafir olur dedim. Tamam mı? <gülüyor> dur dur dur. Boş ver. Dida şeylere girmeyelim. Ya. Böyle bir şey var. Nedir zaman demek istiyorsunuz hocam? Nedir zaman demek doğru bir şey mi? Yani tamam. zamanın, en... e zamanın harikası demek. Bence hakikaten o ortamda adam hizmet verdi, hmm. kabul etmemek evet. gerekiyor. Hocam Yani insafsız yani. olamayız. Hayatını okudun mu? Yani Tabii. Ha, okudu bildiği kadarıyla yaptı. Evet. hatalarını da söyleyelim, tasa değil. Evet. Ama o ortamda yine Türkiye'de en iyi adamdı. Evet. En azından adam kendisi tasavvufu tasvip bile etse zaman müşür yetiştirme zamanı değil diyor, nefer yetiştirme zamanı. Bir tane müşir general yetiştireceğine binlerce asker yetiştirdi. Ya bu söz doğru. Ve içtimai olarak birçok tespiti bu adamın doğru çıktı bak. Doğu'ya diyor bu med medresede Zehra'nı attım. Doğu'ya eğer diyor bir darılsını yakmazsanı diyor Doğu halkısının başında bela olur. Hı. Hı. Hı. Bu iyi bir ileri görüşüyor. Çünkü bir toplumu yetiştirmezsen akıbet bu. Bak İstanbul'da hamalların isyanı oluyor. Hepsi de Doğu kökenli. Said Nursi Anbaşı'ya kimse yatıştıramıyor mu musun o isyanı? Kimse yatıştıramıyor. Bu Osmanlı bu yönden akıllıydı. Bak Doğu'ya hep oranın insanından idareci koymuştur. Sistem yaptı. Ta Trakya'dan aldı bir Ayyaş'ı. Götürdü. Bitlis'in kasabatına kaymakam koydu. Bir arkadaş vardı öğretmen Bitlis'in köyünde. Anlatıyor. Vallahi hocam ben nereye gitmek istesem köyle hemen atı getiriverdim kaymakam yaya gider gelirdi. İç gücü <gülüyor> de kim gebermedi? <de> Sen <gülüyor> yani dinle bağlı bir topluluğa bir ay yaşıyorlarsan gitme. Bu idare Osmanlı bunu yakalamıştı. Ve İran'a karşı, Safi bir karşı da doğudaki molalarla koruyordu Anadolu'ya. Ama İran olayında ilk defa şialığa kayan doğudaki molalar oldu. İran'a gittiniz mi hocam? İran'a. Her taraf kokuyor. Daha Himalaya'lara. ha. <gülüyor> o zaman Afganistan'a girişi çıkış yasak sıramız. Hmm. Dağdan gelen Özbekler var da. Pakistan'da okuma gelen Nuristan bölgesi var ya bu. Konar filayeti dediğimiz. Hmm. Hmm. Hmm. cemil Rahman'ın Rahman'ın o, o Zaten hadis-i bir orada vardı. Onlar dağlardan kaçarak, okumaya gelirler bir şeye vakit sana. Hocam bu <gülüyor> e, Kafkasların e, yakın tarihinden söz bu 20. yüzyılın <gülüyor> başlarından? Valla <gülüyor> Kafkaslar Osmanlı devrinde bile ihtismar edilen bölgedir. Bütün aptal tüccarlar, yani namussuz şerefsiz tüccarlar oralara gider, köylerden kız toplardı, padişah yani saraya Osmanlı'ya cari olarak satabilmek için. Ruslarla ilişkileri. hocam? Or orada tek kafatıdan şaşamil olmuştur. O da bir iyi direnmişti. Orada da korkunç tar tarikat yaygınlığı. Eğer bu son çeşen olayları olmasaydı yani bu akire girmezdi. Şimdi de tekfire kayıyorlar. Girmezdi. Tek öyle yani bir ahım şahım bir bilgim yok. Yani genel, sat, yüzeysel olarak Var. Arablar o da şeyler açtılar hocam, ee, medreseler açtılar, çeşit insanlar. Keski Bosna gibi yapmadılar dedi. Bosna gibi yapamadılar. En başarılı olan Bosna da oldu. Bosna'da halbu halbuki bizim müdahalemizde Boşnaklar hak etmiyorlardı bile bir yerde. Hı -hı. Kendi kızlarını kendileri evlendiriyorlardılarla. Ama kötü mü oldu? Hayır. O müdahale, yani Müslümanların oraya gidişi, Bosnalıların İslam'a dönmesini sağladı. Hı -hı. Hı -hı. Ve bu sefer Afganistan'daki hatayı yapmadı arkadaşlar. O da hemen halkı eğitime başladı. Hı hı hı. Ve bu güzel oldu. Ve evde hepsinden daha şerefli davrandı. Bak İslam'dan alakası yoktu. Aynı, aynı bizim Ali Fuat Başki gibi sağcı geçinen birisiydi. İlla Müslüman olduğundan orada sırtlara karşı durmuyordu. İslam'ı elde tutarak Bosna halkını yani o kendi tarafında tutabileceğini düşünüyordu. Ama Pakistan bile memleketiyle sorunu olan mücahitleri Tunus'a Libya'ya teslim etti. Hı hı. Ama bak Ali'ye bunu yapmadı. Onlara pasaport verdi. O yerde verdi. Evet. Hocam bir kardeş bir anı anlattı. Danalı bir mücahit vardı diyor. Sims'i yaptı Biraz Türkçe de öğrenmiş. Ali'ye pasaport vermiş hocam bana. Türkiye giriş yapacak. Şimdi Türk polisi Ali'ye şeye, pasaportu. Şuna bak ya. Kendisi zenci pasaport boşuna attı. ''Ne olmuş?'' demişti o. Ali'ye evet. bir bi Bu arada evet. çok güzel hareket başlattı hocam. <gülüyor> oraya mesela, Çarşaflar. bak bizim Hanımı da boşuna kırdı Ebu Henet sen. O nefendi İzmir'de olan. Hı hı. O, ona sonra İsmail, oraya gidenlerde İsmail vardı. Kim vardı başka? Umar gete, gete, mi? Gete O'snaya. O'snaya. İsmail. Savaş arttı mı? Savaş arttı mısın? Bölgeye yakın tanıdığınız kardeşler Dastan'da olsun, Çeçenistan'da olsun, durumu daha ziyade bir milliyetçilik olarak... Iğcütürler ama giden Müslümanlar ilim ehlinden kopup gittiler oraya. Hepsi kendi davasında gitti. Mesela Cezayir olayı bile Abbas Medeni, Medeni Ali Belhac kendi kafalarınca hareket ettiler. Şimdi seçimde Müslüman kesim, sağ kesim yüzde 85 oy aldı. Bunun hepsi Müslümanlar değildi sol rejimden bıkmış insanlar da onlara oy verdi. Mesela orada Şehar herkesin tavsiyesi sakın seçimlere girip kendinizi belletmeyin. Bak uyardılar. Bunu bir başarı zannedersiniz ama olmayacak demildi. Yüzde görünce Fransa bir kere zıpladı, kafası talana vurdu. O oy nasıl toplandı? İsimsiz kahramanlar, belesiz insanlar çalıştı cezaevi. Bu onları açığa çıkardı. Hemen tedbire koştular. Ali Belhaç'la Abbas Medeniye nasihat edildi. Dikkat edin büyük bir kıyım yaptıracaksınız burada. 12 sene sonra hükümetle beraber hareketebiliriz. Git Allah belanı versin, kafanı istedin kaya yavrum. Ve rahatlıkla Müslümanları kıydılar. Onlar öldürüyordu. Onlar saldırdı diye at çıkıyordu. Hı hı. Bir de bu Katar'da de denilen şerefsiz çocuklar da öldürü, öldürebil, öldürebilirsiniz diye tat var denince alıştı. Cezayir karıştı. ilim ehlinden kopuk yaşadılar. Çeçenistan'da da bunu yaptılar bakın. Afganistan bizim lehimize başlamış. Bizim lehimizi de seyretmesi gerekirken Amerika bile bunu lehine çevirdi ya. Hı. Yani Afganistan'da hiçbir Müslüman beldesi cimri davranmadı Afganistan'a biliyor musunuz? Dünyadan oraya gitmeyen Müslüman kalmadı Afganistan'a. Evet. Ama inanın onlar birbirlerine Mesut Şah olsun, öbür hikmetler olsun, cemil Rahman'ı öldürten hikmetlerdir. Niye öldürttüler? cemil Rahman hemen Konar emirliğini kurdu. bak şekil mi? Yasak <gülüyor> Hiçbir yabancı doktor hemşire istemiyorum buraya dedi. Çünkü ona amışsızlar da doktor adı altında casuslığa geliyor zaten. Ve hepsi de, orada, hepsi de oradan pay koparmaya çalışıyordu. Amerika olsun, Almanya olsun, Fransa olsun hepsi bir şeyler koparacaktı. Ve Cemil-i Rahman büyük bir bahane oldu. Mısırlı tekbircileri tahrik edip Cemil-i Rahman'ın çadırı da Ve onların birbirlerine yaptığını ne Ruslar yapmadı. Mesut Şah'ın lakabı Efe i Bancar'dı. ...hani Bancar Vadisi'nin aslanıydı... Hı hı. ...iyi iş... Yaptılar. Mıdır, Hatta, ...yani Ruslara karşı iyi iş yaptırdılar... ...yaptılar Allah için... ...ama Amerika gelip de senin kara kaşığından... ...kara gözünden mi silah veriyordu... Hı hı. ...Rusya Amerika geberse... ...yani böyle yapamazdı... ...çünkü Rusya o zaman... ...onları bile yanlarında bulurdu Amerika'ya karşı... ...Afganlar bile Rusya'nın yanında olacaktı Amerika'ya Amerika karşı... ...ama Amerika... Afgan'la Rusların işini bitirdi. Becerdi yani. Müslümanlar bunu kullanamadılar. Silahse yani. Kaldı ki yani şu Irak şu an bizim tamamen aleyhimiz sen Şu Iraklılar Saddam'ı özlüyor ya. Saddam'ın gitmesini isteyen adamlar Saddam'ı özlüyor. Ha, Saddam gidecektiyse bizim yollamamız gerekirdi onu. Amerika değil. Hem de bu Hüseyin Mahli Baya bir zeki birisi öyle şeyler iş şey yaptı ki resmi çıktı ya. Baktı şimdi Allah aşkına şu resme bir bakın dedi. Kimse çölde yaşamayınca bulamaz bak. Hurmalar, hurmalar var hurmalar meyvede. Hangi nesimde yakalamış? baka çekilmiş fotoğrafa bakar mısınız dedi. Şu ortada o uzmanı. Yani Amerika batı zalimin muallimi mazlumun da hamisi kesilir. Müslümanlar Afgan harbi başladığında e, riyal bayağı kıymetliydi. Harp başlar başlama, silah satımı dolara bağlıyor. Ya, yarı yarıya inmiştir. İki kat para alabilmiştir. Yani 10 bir silah alırken, 20 riyal ödemeye başladı. Türkiye'de ortalığı karıştırmaya yardım etti. Gitti orada, dostumu destekledi, o şerefsiz Türkiye'de sadece ortalığı karıştırdı. Aynen Kuzey Irak'ta yaptığı gibi, eğer Kuzey Irak'ta Sünnileri destekleseydi Türkiye, ta ilk zamandan, bu fitne olmadığı gibi Türkmenleri destekledi ırkçılıkla. Halbuki Türkmenler şia, İran'ı dinle, Türkiye dinlemez. Ama Kuzey Irak'taki bakımıyla Türkiye dinleyelim. Çay. çayı... sonradan alın inşallah. Efendim? Bak yiyen gitti mi? Bu yan Tek bir